Suhakkın'a hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bundan önceki haftada Marmara Denizi'nin özelliklerinden bahsetmiştik ve Marmara Denizi'nin çalışan bir projeden, Marem projesinden bahsetmiştik. bahsetmiştik. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi ve etkileri anlamına gelen kısaltması Marem olan projenin başkanı Levent Artuz bizimle birlikteydi. ve Bu hafta da bizimle birlikte. Yine bizimle birlikte onu bırakmadık. Şimdi bu hafta biraz böyle Marmara'daki kirlilikten bahsedeceğiz. Onunla başlayalım. Ne boyutlarda hocam kirlilik? Yani bu 1954'ten itibaren izlenen Marmara Denizi'nin aşama aşama geldiği hali. Sizden dinleyelim. Ee, anlatayım. Ee, i̇lk önce kirliliğin aşamalarına bakalım. Ve bu aşamaları tek tek Marmara Denizi özelinde irdeleyelim. Şimdi kirliliğin bilinen 3 tane temel fazı var. Şimdi birinci fazda Ortama kirletici unsurları boca ediyorsunuz ve ortamda bu kirletici unsurlara dayanabilen türler kalıyorlar. Hı hı. Dayanamayan türler ya ölüyorlar veyahut da orayı terk ediyorlar. Bu kirlenmenin birinci fazı ve bu değişmez bir olgu kirlenme açısından. Şimdi Marmara Denizi'ne bakalım bu birinci fazı ne zaman nasıl yaşadık diye. Hı hı. Marmara Denizi'nde 80'ler içerisinde Ciddi bir değişimle İstanbul Kanalizasyon Projesi ve devamında Master Plan Revizyonu ile birlikte bir uygulama yapıldı. Bu uygulamanın temeli İstanbul'un atıklarını hı hı. derin deniz deşarjı adı altında esasında hiçbir arıtmaya tabi Tabii. tutmaksızın proje revize edilerek ana projede arıtma tesisleri varken... Ve İstanbul Boğazı'nın e, demin yani bizim e, bir hafta evvel bahsettiğimiz Marmara Denizi'nin özellikleriyle Akdeniz su kütlesine deşarj edilmesi ve bunun Karadeniz'e taşınmasıydı. Yani bir taşıyıcı bant olarak Akdeniz kökenli akıntının kullanılması. Altta ilerleyen akıntının Aa, evet. Yani arıtma, arıtma tesis olarak kullanılması arıtma gibi. Arıtma değil konveyör yani taşıyıcı, <gülüyor> taşıyıcı. bant olarak taşıyıcı boru bunu gibi, alacak gibi. Evet. E, şeye götürecekti. Tabi yani bu e, basit bir e, ilkokul fizik bilgisiyle bile olmayacak <gülüyor> projeye <gülüyor> bel bağlandı. Evet. Ve e, kolayına gelindiği için bu proje e, tüm bilim insanlarının o zamanki e, bunu reddetmelerine buna karşı çıkmalarına rağmen bu uygulandı. Bunun tabi böyle olmadığı çok kısa bir sürede görüldü. Ee, i̇lk önce bu anahtarın çevrilmesiyle yani adı kuzey güney adı verilen birçok kolektörle ki kolektör koleksiyondan gelir. Taşıyıcı kanallarla işte e, kanalizasyonların Hı. toplanıp buralara basılmasının startı verilmesinin hemen akabinde e, çok ciddi Marmara Denizi'nde yani o günkü hani basınla ilgili şeyler bakıldığında, verilere bakıldığında çok ciddi balık ölümleriyle karşılaşıldı. Özellikle bu teşarjların etki alanlarında yani Üsküdar, Kartal arasında çok hı hı. ciddi balık ölümleriyle karşılaşıldı. Evet. Ve bunlar Marmara Denizi için bugün artık rastlayamayacağımız nadide ve çok ciddi balık ölümleriydi. Bunları özellikle zamanının dergilerinde çok rahat bir şekilde görebiliriz. Hı hı. Bu kirlenmenin fazıydı. Yani biz buraya kirletici unsurları boca ettik. Ve burada birçok bizim göremediğimiz tür burayı terk etti. Ve terk edemeyenler? Yani terk edenler işte kılıç balığı terk etti. Orkinos terk etti. Birçok canlı terk etti. Terk edemeyen özellikle bizim bentik dediğimiz yani dibe bağımlı yaşayan balıkların çoğu da ölerek evet. karaya vurdular. Hı hı. Ve bu zamanlar raporlar yapıldı. İşte balıklar oksijensizlikten öldü. İşte şey yaptı. Yapıldı bu. Hı hı. Bu birinci fazıydı. Ve bunu Marmara Denizi'nin yani İstanbul'un etrafındaki birçok bölgede gördük. Kirliliğin ikinci fazı e, tür çeşitliği azaldığı için yani ölümlerle birinci fazda bahsettiğimiz türlerin terk etmesi veya ölmesi sonucu tür çeşitliği azaldığı için mevcut olan türlerin fert adetlerinde artış olur. Bu bir evet. teoremdir. Yani baskın olanları Hayır. Bu. Orada kalabilen dayanabilen Hı. türler daha rekabet azaldığı için daha fazla yaşam alanı olduğu için daha bunlar olması gerekenden çok daha Hı -hı. fazla ürerler. Şimdi Marmara Denizi'ne dönelim. İkinci fazla ne oldu? Yine basından takip edersek her taraf deniz anası oldu. Hı, evet. İşte evet. Her taraf kaykay dediğimiz taraklı medüzlerle kaplandı. Salye dediğimiz balıkçılara balık avı yaptırmayacak sümüksü bir maddeyle kaplandı. 2002 senesinde, 2000'li senelerde Lüferde Palamut'ta muazzam artışlar oldu. Hı. Yani birçok formda, birçok türde biz patlamalar dediğimiz çok büyük artışlarla karşılaştık. Hı. Marmara Denizi'ni kıpkırmızı gördük. Hı. Yani yakamoz dediğimiz canlı çok büyük oranlarda arttı. Çünkü Hı. bunu süzecek balıklar yoktu yani süzüp beslenecek. Marmara Denizi'ni yemyeşil gördük. Yine bazı mikroskobik alpler işte bunların düşmanı olmadığı için anormal Oran arttı. Artıyor, Biz yani. bunları yeşil gördük. Yani bu ikinci fazıydı. Türk çeşitliği azaldı. Mevcut olan türlerin fert adetlerinde Marmara Denizi'nde çok büyük patlamalar hmm. oldu. Şimdi bu hmm. arada İstanbul Kanalizasyon Projesi hem etrafındaki e, alanı mahvetti hem de kötü örnek olarak Marmara Denizi'ni ve hatta daha da büyütecek olursak Türkiye'deki tüm deniz kıyısındaki belediyeleri Kötü bir örnek olarak ve çoğu da on metrelere, yirmi metrelere derin deniz deşarjı adı altında bütün atıklarını hiçbir arıtmaya tabi tutmaksızın Marmara'da veyahut da denizlerimize basmaya başladılar. Ve bütün pompalama istasyonları da o zamandan beri arıtma tesisi olarak anılmaya başlandı. Ki bunların hepsi pompalama istasyonları. Daha sonraki fazda yine bu arıtmayla ilgili e, ön arıtma ki... Yani İstanbul Kanalizasyon Projesi raporlarından görüyoruz. 40 santim aralıklarla olan demir çubuklar. Arıtma dedikleri... Ha, ön arıtma denilen yani kum çökertme yani derin ha. deniz deşarjının önünde duş gibi bir şey var. Yani bir difüzör denilen. Hı -hı. Aynı bir duş gibi bir şey var. Bu tıkanmasın diye yapılmış olan bir şeyi arıtma olarak lanse Büyük ha. kütlelerin geçişini engellemek. Evet tıkanmasın diye. Tıkanmasın, tıkanmasın diye ama temizlik ee, için Bu değil. arıtma olarak lanse edildi. Evet. Kolektör dediğimiz, yani söylediğimiz kollektörler arıtma tesisi olarak lanse edildi. Yani biz işte kollektörler yapıp Marmara Denizi'ni koruyoruz dendi. E, aklınıza gelebilecek her unsur arıtma olarak yapıldı. Şimdi artık son zamanlarda olan konsept de bu yönde. E, arıtma tesisi yapıyoruz. İşte Piro arıttıktan sonra denize öyle deşarj edeceğiz. Lafıcıyla. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani üzerinizde bir gömlek var. Salça döktünüz. Yıkadıktan sonra çöpe mi atarsınız? Eğer yıkadıktan Hı. sonra leke çıktıysa giyersiniz. Evet. Siz arıttıktan sonra bir deni, denize niye tatlı suyu deşarj edesiniz ki? Arıtma ha. yaptığınız zaman çıkan suyu 3. kalite, 5. kalite evet, işte bahçede, var. şeyde her Kullanırsın. yerde kullanırsınız. Evet. Yani böyle bir şey yok. Biz o tarihlerde yani işte 70'li senelerde, 80 öncesinde bu gündemdeyken biyolojik arıtmadan bahsediliyordu. Bu yapılmadı. Ama bugün biz biyolojik arıtmadan bahsediyoruz. Çağımızın çok gerisinde. Ama Hı. artık bizim atıklarımız biyolojik atık değil. Artık kimyasal atık. Seviye atladı. İçinde yani doğum kontrol hapları var. İçinde bir her türlü kimyasal var. Lavabo açılar var, her türlü deterjan var. Artık bizim ekonomik gelişmişlikle birlikte atıklarımız, evsel atıklarımız bile bir kimyasal atık niteliğine dönüştü. Hı hı. Ve bizim artık biyolojik arıtmadan yani bahsetmemiz değil, artık kimyasal, kimyasal arıtmalardan bahsetmemiz lazım. Hı hı. Yani biz bir başına biyolojiyin bir de ne anlama geldiği belli olmayan ileri koyuyoruz. Yani ileri Geri demokrasi gibi olmuyor, bir şey oluyor. Oluyoruz. Yani her şeyin başına, demokrasinin de başına ileri koyuyoruz ya. Onun gibi bir ileri koyup ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. Ama değil. Bizim problemimiz deşarj yapmama Yani ben size sorayım. Yani bugün Ankara'nın atıkları ne oluyor? Bilmiyoruz. Hayır, bilmiyoruz. Yani kimse kimse <gülüyor> bilmiyor. Yani etrafında <gülüyor> denizi olmuyor. Evet, yani ya? anlatabiliyor evet. muyum? Yani e, diyelim işte yani Van'ın hadi gölü var diyelim. Yani gölü olmayan birçok kentimizde altta etrafında akarsu. Buraların atıkları ne oluyor? Yani e, Türkiye'de çok ciddi anlamda e, atık yönetimiyle ilgili bir problem, problem var bile diyemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Yani atık, atık yönetimi, yönetimi diye, yok. diye bir şey yok. Birçok e, belediyenin e, artma tesisinin olmadığını biliyoruz zaten. Hiçbiri yani hı. ciddi anlamda bakın ciddi anlamda hiçbirinin yok. Hı hı. Yani neden yok bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü yani artık arıtma demek bir geri dönüşüm demek. Bir kazanım demek. Hı hı. Yani siz ne kadar su kullanıyorsanız kabaca o kadar hata sahipsiniz. O kadar suyu çevrimde kullanabiliyor musunuz? Yani tarla mı suluyorsunuz? Yolları mı yıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani böyle bir şey yok. Hı. Yani bugün arıtması olduğunu iddia eden yerler bile biz arıttıktan sonra deşarjını yapıyoruz diyor. Ama dünyada su bu kadar kıymetliyken siz niye bir tatlı suyu üçüncü kalitede olsa, beşinci kalitede olsa niye deşarj edesiniz? Şimdi burada bir soru. Yani sizin bana soracağınız bir soruyu ben kendime sorayım. Çok pahalı mı? Şimdi bakın. Hı hı. Yani İstanbul'da örnek alalım. İstanbul'un belirli bir bölümü Ömerli'den su alıyor. Şimdi Ömerli çok kirli olan bir havza. Ömerli Gölü. Hakikaten çok kirli. Ve burada bir arıtma tesisiyle buradaki su arıtılarak veyahut da terkoz arıtılarak musluğumuzdan akıyor ve o suyu içiyoruz. Yani o su içilebilecek nitelikte. Yani bazı problemler olsa bile içilebilecek nitelikte. Demek ki idare Bunu o kadar pis suyu başına yapabiliyor. Ama aynısının hatta daha da düşüğünün yani üçüncü ha. sınıf hani birinci sınıf içme suyu kalitesinde olmasını kimse beklemiyor. Kullanma suyu açısından sonunda yok. Yani biz öyle bir sakat sisteme sahibiz ki başında yapmamız gerekeni yapıyoruz sonunda yapmamız gerekeni yapmıyoruz. Evet. Yani şu kabaca bir tabirle temiz suyu içiyoruz. Yaptığımız yer belli değil. Evet. Yani, <gülüyor> kabaca mı? Evet. Devam etmeden önce yine bir ara verelim şarkımızı. Selçuk Balcı söylüyor. Deniz üstünde fener. Un sevdoğum dağlar onun arkasında yandım da öleceğim bu kuyurek yar arasında ben hasamım sevdoğum ba çurt da yüzünden durmaz gözümün yaşı sevduğumun yüzünden durmaz gözümün yaşı gel kaşlarım sevdu sevdulumun... Su hakkı devam ediyor. Konuğumuz Levent Artöz. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartların izlenmesi ve etkileri projesi anlamına gelen Mar Mar Maren Projesi'nin başkanı. Ee, Marmara Denizi'nin kirliliğini konuşuyoruz. Evet Marmara Denizi'nin kirliliğini konuşuyoruz. Ee, Levent Hoca çok ilginç şeyler anlattı. Arıtma yok diyor yani. <gülüyor> Tek kilimeli. Evet yani e, şimdi tersinden bakalım olaya. Yani çok ciddi problemlerle savaşıyoruz. Ya bu nedir? Marmara Denizi'nde 124 tane ticari öneme sahip olan balığı kaybetmişiz. Nasıl kaybetmişiz? Yani tamam birileri çıkıp diyebilir. Ya yani Aşırı avcılıktan kaybetmişiz. Kirliliğin etkisi yok diyebilir. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Yani yakamozlar vardı Marmara Denizi'nde. Bunları kim avladı yok etti o zaman? Yani biz yakamozu da kaybettik. Yani biz birçok Avlanmayan unsuru da bununla birlikte kaybettik. Evet. Yani bunları e, bir kefeye koyup öyle tartmak lazım. Şimdi Marmara Denizi'ni biz ilk bölümde diyelim geçen hafta bahsetmiştik. Marmara Denizi bir koridor. Yani Marmara Denizi'nde biz parmakla sayılacak bir iki canlı dışında hiçbir canlıyı zaten avlayarak bitirme imkanına sahip değiliz. Mesela bir Orkün aldı. popülasyonu zaten onun Akdeniz'de. Yani Akdeniz'de azalıyor ama Akdeniz'de. Biz Marmara Denizi'ni temizlediğimiz zaman bunun Akdeniz'den normal göçünü yapıp Karadeniz'e gitmesi gerekiyor. Üç evet. tane de kalsa Akdeniz'de Marmara'dan geçmesi gerekiyor. Ama şu anda geçemiyor. Çünkü Marmara Denizi'nde bir orkinos dediğiniz zaman, bir uskumru dediğiniz zaman bunlar süratli balıklar. Aynı atlet gibi. Ne kadar süratliyseniz o kadar fazla oksijene ihtiyacınız var. Hı hı. Şimdi Marmara Denizi'nde oksitlenmeden dolayı biz atıkları Marmara Denizi'ne bıraktığımız için bunların ortamdaki oksijeni bitirmelerinden, oksitlenmelerinden dolayı Marmara Denizi'ndeki oksijen seviyeleri çok düşüyor. Üst su kütlesinde de alt su kütlesinde zaten durum çok vahim. Biz onun için yaşanabilir alanı çok daralmış vaziyette. Bu canlılar buraya girmiyor. Yani buna baktığınız zaman yani bu Toplam istihsalde çok büyük bir düşüş var. Evet, toplam istihsaldeki çok büyük düşüş gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü tür çeşitliği azalmış. İsterli tamsi gibi birkaç tane tür dayanabilen türün kendi miktarları arttığı Artısı için olmuş. siz toplam istihsalde ya bir yani evet. daralma görmüyorsunuz ama tür çeşitliği tamamen düşmüş. Hı hı. Yani 124 tür Evet, 124 tane, 124 tane ticari öneme sahip balık. Hı. Evet. bahsediyoruz biz. Hı hı. Bunlar artık Marmara Denizi'nde yani yok. Hani bir tane 40 yılın başında yakalanmış oluyor şu ama evet. ticari olarak bunlara, bunlardan Marmara Denizi'nde bahsedemeyiz. Evet. Diyorum ya yani bunlara hadi diyelim ki bunlara yani Türkiye'de bir aşırı avcılık olgusu da var. Evet. Hani aşırı avcılığın etkisi hı. var desek bile. O zaman diyorum hiç avlanmayan canlılar yakamoz. Onlar niye gidiyor? Yakamoz hani? niye yok? Evet. O zaman kim avladı? Yok etti yakamozları. Yani o, o, o noktaya geliniyor. Hocam şimdi, bir de... Evet. Pardon. Ya bu konuda dolu olduğumuz <gülüyor> için. <gülüyor> tabii, e, şimdi Marmara Denizi'nde farklı olgular da var. Dediğim gibi yani tüm belediyeler e, kötü bir örneği örnek alıp kolaylarına gelip onu yaptıkları için ve aynı zamanda da Marmara Denizi plansız bir şekilde sanayileştiği için geçen programda bahsetmiş olduğumuz Marmara Denizi'nin kendi, Denizi kendini o özgü türlerini de kaybettik. Bunlardan en önemlisi mesela Marmara Denizi'nde çok ciddi bir fok popülasyonu vardı. Evet. Artı yok. yok. İstanbul Boğazı'nda vardı. Yani İstanbul Boğazı'na kadar ben dediğim gibi Beykozlu'yum ee, şeylere kayıkhanelere fok girerdi. Artı yok. yok. Yani şu anda bizim bildiğimiz yani Marem Projesi çerçevesinde bildiğimiz yani 3 tertlik bir aile Karabiga e, Çanakkale arasında evet. var. Fakat orada da Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri yer alıyor. Yani sonuçlarının ne olacağı belli değil. Öbür tarafta ciddi bir karetta popülasyonu var. Evet. Marmara Denizi'nde. Bu Marmara Denizi'ndeki karettalar karaya çıktıkları Doğan Aslan Bankı'nın arkasında yani Şarköy ile Gelibolu arasındaki bir bölgeyi kullanıyorlar. Bir evet. tarafı askeri olduğu için biraz şey kalmış. Koruna da, orası. Hayır buraya da termik santral yapılmak isteniyor. Doğru. Evet. Şu anda. Yani onunla ilgili yöre de işte çevre dernekleri, dava aşklar falanım orada hmm. bir termik santral yapılmak isteniyor. Evet. Hmm. Yani böyle problemlerle birlikte de biz çok ciddi olarak boğuşuyoruz Marmara Denizinde ve yani bugün artık yani bilimsel çalışmaya bile bana kalırsa çok fazla gerek kalmayacak gibi beş duyumuzla Marmara Denizinin ne halde olduğunu zaten aldık. Hepimiz biliyoruz zaten. Hepimiz de biliyoruz. Evet. Evet. Bu Haliç'in temizlendiği ifade ediliyor sık sık. Artık eski Haliç değil o etrafından geçerken e, pis kokular duyduğumuz Haliç e, kalmadı. Temizledik deniliyor. Ama sizinden daha öncesinde program öncesinde yaptığımız bir sohbette aslında bunun temizlenmediğini, var olan atıkların daha ileri bir aşamada e, tekrar denize arıtılmadan e, sevk edildiğini evet. aslında sorunun, hem bölgesel olarak öteleniyor ama sorunu çözme noktasında herhangi bir adım atılmadığını söyleyebiliriz. Ee, bölgesel olarak öteleniyor ve kuşaklar arasında öteli, öteliyoruz yani e, diyebiliriz Ekolojik değil mi? Bu Haliç evet. temizlemenin arka planı nedir? Yani yapılan temiz. Her yerde bu. Sadece Haliç'te değil. Mesela e, Kurbağalı Derede de aynı şekilde. Yani iki taraflı kuşaklama kolektörleriyle kirletici unsurları topluyorsunuz. Hı hı. Demin söylediğim tırnak içinde derin denize deşarjıyla en yakın hmm. denizde işte belirli bir derinliğe basıyorsunuz. Haliç'te yapılan da Haliç'in de Kuzey Haliç kolektörleri ve Güney Haliç kolektörleriyle toplanan tüm kirletici unsurlar Ahırkapı üzerinden 63 metreden Marmara Denizi'nin derinliklerine basılıyor. Hmm. Aynı şekilde Baltalimanı derisinde de bu böyle yapılıyor. Yani her yerde bu böyle yapılıyor ve bu kötü örnek olup Türkiye'nin her yerinde bu böyle yapılıyor. Evet. Onun için yani biz her şeyi yani dediğim gibi yani bu Fiziksel anlayışa yani fizik kurallarına da uymuyor. Çünkü siz farklı yoğunluktaki bir atığı çok farklı yoğunluktaki bir su kütlesine bırakıyorsunuz. Hı hı, evet. Yani ne oluyor? Hı hı. Yani bütün su kütlesini e, şey ya, yaparak şey, kilitmiş kilitmiş Yani Bugün Sizin bir tane olayım. tekne tutun yani e, ne bileyim e, işte Ataköy sahillerinden gidin onlarla şamandıra görürsünüz. Onlar hı. atık deşarjlarının yani deşarj borularının uç şamandıralarıdır. Yani bir Yatay sonarla baktığınız zaman yanardağ gibi kaynıyorlardır. O kaynayan da işte bizim Korkunç. dışkılarımız. Korkunç evet. bir manzara açık gerçekten. Açık bir foseptikten bahsediyoruz. Evet, evet. Şu Dünleriniz anda evet. Bir, anlamda, bir anlamda açık bir ortak foseptikten bahsediyoruz. <gülüyor> Deniz değil foseptik tüm, tüm, diyoruz evet. yani artık. Tüm belediye, yani tüm etrafındaki yerleşim alanlarının e, işte atık su havzası. Evet. Hocam peki insan sağlığı üzerindeki etkileri de bunu muhakkak... Korkunç oluyordur sadece hayvanlar değil. Deniz değil, ekosistem. de Bütün ekosistemini değil. mahvediyor. Ama bir yandan da insan sağlığı üzerinde doğrudan etkileri vardır bunu muhakkak diye düşünüyoruz. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Valla e, bunlardan bahsedemem. E, evet. Şöyle bahsedemem. Biz bununla ilgili çok uzun soluklu bir proje başlattık. E, büyük bir bölümünü yani işin biyolojisini, e, arazi çalışmasını falan gerçekleştirdik. Etik Kuruldan izin alındı. İşte iki tane ayrı bölgede insanlardan saç ve kan numuneleri alınacaktı. Bakanlık bunu engelledi. Alamadık Hı. ve proje öyle ortada kaldı. Ya büyük en, hani Vermeme gerekçesi yok. Öyle bir yani yönetmelikte hani etik kurulu izni böyle bir çalışma için yeterliyken vermedi. Yani yapamazsınız dediler. Yapamadık. Yani onun için yani elimizde bir veri olmadığı için ve veri Hı. almamızda engellendiği için size hiçbir şey söyleyemem bu konuda. Gerçekten Allahlık durum olsun. Bilemiyorum. Allahlık veya yani değil. <gülüyor> onu da bilemiyorum. Yani hiçbir yeri yok elimizde onun için. Yani böyle bir çalışma Peki, yapacaktık. Sağlık Bakanlığı'nın bunu yapıyor olması evet. çok ilginç bir durum tabii yani. Evet engellendik. Yani Tekirdağ'da işte Hoşköy'de bir çalışma yapacaktık. Geçen sene Şubat ayında yapacaktık. Bütün işte etik kurul izinleri falan bütün çalışmalarımız, bütün yatırımlarımız, her şeyimiz hazır olduğu halde. Yani elle tutulmayan sebeplerle işte görüş sorulacak, şu yapacak, bu yapılacak diye. Yani hmm. zamanı kaydırıldı, şey yapıldı. Ondan sonra hmm. ne, ne, ne biliyorsanız yapına geldi. İşte olmadı. Evet. Yapamadık. Evet. Aslında çevre mevzuatına uyulsa bu sorunların büyük bir bölümü ortadan kalkacak kirliliğin herhalde değil mi hocam? Şimdi ortadan kalkacak demeyelim de çevre mevzuatına uyulsa Şöyle örnek verelim. Bugün sihirli bir değnekle... ...yani bir anda çevre mevzuatına... ...uyuluyormuş hale getirilecek olursa... ...yine Marmara Denizi... ...kendi özelliklerinden dolayı... ...beş sene içerisinde... ...kendini toplamaya başlayacaktır. Toparlamaya başlayacaktır. Marmara Denizi'nin böyle bir özelliği de var. Yani çevre mevzuatına... ...evet uyulmuyor. Yani başka bir şey yok mevzuata da uyulmuyor. Ama... Yani bunun dışında bir de biz Marmara Denizi genelinde kendi bindiğimiz dalı da kesiyoruz. Yani diyorum ekonomik açıdan yani biz çok kıymetli bir protein kaynağından yani balık istisali düştüğü için mahrum kalıyoruz. Mahrum kalıyoruz. Yani sosyolojik bir çalışma yapıldığında belki de hani kendi cep telefonu markamızın olmasına kadar dayanabilecek bir şey bu. Hani e, karbonhidratla beslenme ve sağlıklı proteinle beslenme arasındaki fark. Çok ince bir çalışma yapılsa belki oraya kadar varacak bir olgu bu. Evet. Daha konuşulacak çok şey var. Evet. Ama programımızın sonuna geldik. Marmara'nın sorunları bitmez. <gülüyor> Ama bu haftaki programımızın sonuna geldik biz. Levent Bey'e çok teşekkür evet. ediyoruz. kıymetli bilgilerini ee. bizimden paylaştı. Evet. Umarız bizde sizin projenizin duyurulması noktasında bir işreve sahip olmuşuzdur. Ee, bu önemli bir proje. Ee, sık sık dile getirmek gerekiyor sonuçlarını ve sonuçlar doğrultusunda adımlar atılmasını talep etmek gerekiyor. Evet. Levent Artuse programa katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.